Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Bir kardeşimiz soruyor, hastayım, iyileşene kadar yıkanmasam, cünüp kalsam günah olur mu? Öncelikle şunu söyleyeyim ki, bir Müslümanın en fazla bir namaz vakti müddetince bu şekilde kalması caizdir. Bunun dışında fazla cünüp olarak durmak caiz olmaz. Ancak yıkandığımız takdirde Hastalığımız artıyorsa, sağlığımız bozuluyorsa ne yapacağız? Bu durumda teyemmüm gibi bir ruhsatımız var. Bu da dinimizin emirlerinden yani emrettiği yapılmasını emrettiği şeylerden bir tanesidir. Peki nedir teyemmümde yapmamız gereken nedir? Teyemmüm öncelikle hastaysanız biraz toprak temin edin. Bir leğenin içerisine toprak temin edin. Besmele çekeriz. Abdest ve gusülde olduğu gibi e, niyet ederiz. Yani bu abdesti gusüle alacağımıza dair içimizden niyet ederiz. Ellerimizi toprağa vururuz hafifçe. Sonra on, onlara e, hafifçe çırparız ellerimizdeki tozu. E, tozu çırptıktan sonra yüz ve ellerimizi mesh ederiz. Önce e, yüzümüzü sonra da ellerimizi bileklerimize kadar meshederiz. İşte böylelikle, böylelikle hasta olduğumuzda, bir kanamayacak durumda olduğumuzda teyemmüm abdesti alarak ibadetlerimizi yerine getirebiliriz ya da cünüplükten kurtulmuş oluruz. Elhamdülillahi rabbil alamin.